Bütün mümin kadınlara Allah dedi ki 2 nokta üst üste semî ve alim olan Allah Dualarımızı duyuyor Çocuklarımızla ilgili emellerimizi duyuyor Çocuğumuzu şu şekilde Müslüman yetiştireceğim diye iddiada bulunurken sen O sözü duyan Allah Semih'edir Duanı duyuyor birbirimize dua ederken Allah çocuğunu hayırlı etsin he amin amin götür imansızların oturduğu kolejin ortasına koy Allah hayırlı etsin he hayırlı etsin he, he. He, hayırlı etsin. etsin bari madem ediyor semî ve alîm Allah öyle kuru dualarla yürekten gelen yüzde yüz teslimiyet yansıtan duayı görmüyor mu Allah sanki ve takbıl ya kabulin hasen peygamber karısı değil peygamber değil evliya değil hacı değil hacı bize göre hacı bile değil daha hacı değil hanne kadın ama ne dua etti nasıl aman ya rabbi ne büyük dua o. yanı başındaki peygamber bile o duadan kendine pay aldı ve ve sonuçlarına ancak Kur'a ile dayanılabilecek büyük bir projenin başı oldu bu kadın. Neden? İnni nazartu leke ma fi Karnımdakini sana adadım Allah'ım dedi ondan.